<music> ¶¶ Ağlayan bir coğrafya Titretmek durumunda yüreği bu manzara Işık doğan sabahlar doğar oldu kapkara Ak mescitten Keşmir'e Somali'den Mostar'a Afaka yükselmekte mazlumların sadası Ağlıyor baştan başa Müslüman coğrafyası Ta garpta Bir Müslüman çekiyor ise acı Ta şarkın ücrasında sezilmeli bu sancı Kamil imam saymak zor Tevhidsiz bir inancı Olmuyor Olamıyor bu tevhidin ihyası Ağlıyor baştan başa Müslüman coğrafyası İslam'ı Diriltmemek haçlıların muradı Onun için hilalin kırık kolu kanadı Kendi yurdunda mahsun olmaktır bunun adı Hep zindan ediliyor Müslümana asılası Ağlıyor baştan başa Müslüman coğrafyası Hiç dalmadan derine, hiç gitmeden uzağa Bakınız şu Bosna'ya, bakınız Karabağ'a Medeniyim diyorsa yazık olsun bu çağa Medeniyet çağının vahşet midir icrası Ağlıyor baştan başa Müslüman coğrafyası Oturur oturanlar makamında, tahtında Nedir bu teslimiyet bu bölgenin bahtında Ortadoğu Salibin kuşatması altında bu hangi ihanetin ve gafletin belası ağlıyor baştan başa Müslüman coğrafyası Cezayir çöllerinde karartıldı bir şafak Nil boyunca İç zulüm hükmünü sürmekte bak güdümlü idareler haktan ve haktan uzak kendini de kaybetmiş kaybedenler ihlası. ağlıyor baştan başa müslüman coğrafyası bakınız süper güçler süper suçlar ediyor Ettikler yanına kâr kalarak gidiyor Şu birleşmiş milletler acep buna ne diyor Birleşmiş haçlılardır bunun uygun manası Ağlıyor baştan başa Müslüman coğrafyası Filistin ayıbını örter mi bir parmak bal Özerklik ne, bir vatan edilmiş, gasp ve ihlal Telavif'le beraber Washington'un bu vebal Adeta kutlanıyor Yahudi'nin gazası Alıyor baştan başa Müslüman coğrafyası Petrolün kokusuna bina edildi bilgi Sömürünün kendiydi Gösterdikleri ilgi Ümmeti cetvel ile Böldüler çizgi Çizgi Batı emellerinin Böyleydi iktizası Ağlıyor baştan Başa Müslüman coğrafyası Dünyaya Yön verirdi İstanbul Hey İstanbul İstanbul ruhunda Şimdi gel de insan bul Yücelik elden gitti Cücelik oldu makbul Artık turist uğrağı Osmanlı'nın mirası Ağlıyor baştan başa Müslüman coğrafyası Bir laik zihniyet var, güttüğü mantık malum. Din serbestçe kendini tarif etmekten mahrum. Sembolik hürriyete razı olmaya mahkum. Baskı, tehdit altında vicdanların rızası. Ağlıyor baştan başa, Müslüman coğrafyası. Polatoğlu, Başlasın meşveret, istişare. İslam'ın cihan şumul ölçüsündeyken çare. Kokuşmuş sistemlerle olunuyor abare. Görmüyorlar maddeci görüşteki iflası Ağlıyor baştan başa Müslüman, Müslüman. Müslüman coğrafyası